Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz güç şartlarda Allah'a, peygamber e itaat etmenin sevapları. Peygamberimizin zamanında yaşanan bir olay tabi. Başta bu geliyor. Ali İmran 172'de ayeti kerimede. Olay Uğud Harbi'yle bağlantı olduğu için inşallah Uğud Harbi'nden biraz kısa bir şey inşallah bahsedelim. Uğud Savaşı Uğud Harbi deniyor. Uğud Dağı'nın hemen yanında eteklerinde yapıldığı için o mekan ismini alıyor. Mesela Bedir Savaşı Bedir'de olduğu için ona bu isim veriliyor. Hicretin ikinci yılında haber edilmediği mevbereye Mekke'den büyük bir ordu birine doğru geliyor diye. Tabi ne gerekiyor? E savaşmak artık zorunu tabi. <gülüyor> Peygamber Neslihan maddeleri Civa Ramazı'nı medene kıldı ve da doğru yürüyüşü çıktı hesabıyla beraber. Bin kişiydi o zaman. Yolda münafıklara geri döndüler. Üç münafık vardı benim i Geri döndüler. İşte bir ordunun üçte biri bir geri dönünce tabi bu bir mora bakımdan bir çırkını yapardı. Elhamdülillah Allah'ın koruması ile bir fütür gelmedi. Peygamber Aleyhisselam adetleri zaten Uğud dağının bulunduğu yer Medine'ye yakın bir yerdir. Yani yaya yürüyüştüğü aşağı yukarı bir şey sürer. Yakın bir yerdir. Orta Anadolu'ya geleni zamanlar Peygamber Aleyhisselam adetleri ordu peygambi denetledi. Sahabeleri. Matik diye Aleyhisselam Hazretleri ordu içerisinde çocuklar da var. Onlar da cihat aşkıyla yanmışlar. Onlar da oraya katılmışlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onları geri çerime başladı. Yavrum siz geri dönün derim. Sıra geldi bir çocuğa adı Rafi adı. O da iki ayağının parmakla basmış, boynuna kaldırıyor. peygamber seni biraz uzun boyu görsün de, geri çevirmesin diye. Fatih Aleyhis Hanzhası'ya baktı peygamberimiz. Tabi yaş küçük olduğu yüzünden belli. Yalvardı. Ya Resulallah ne olur? Ben Allah'ın cihad edeyim. Dedi ki on onu tanınlar sahabeden Ya Allah. Küçüktür evet. Kılıç kullanamaz ama ok atması iyi bir yerdi. Ok atmasını. Bunun üzerine evimli giriş vermedi. Son bir şirada kalmıştı. Adı Semüre. Bir daha kalmıştı. onun şuna sıra geldi. Onun boyundan biraz daha kısa idi. Yani daha küçük yoktu be kendisi. Böyle Peygamber kendisine yavrum sen bana daha küçüksün sen geri dön. Ağlama başladı. Ya Allah, bak Rafi izin verdin onu güreş vermedin. Ben güreşle yürüyorum ama güreşle yürüyorum. Peygamberimiz bu söyledi ki peki size güreşleyin bakayım. Onu yenersen sen alacağım. Bundan hemadesiyonlara da üreşe başladılar ve bu çocuk sevmeden çocuk Rafi'nin yendi orada. O da bu savaşına katılan çocuklar ikisi bundan katmamıştı. Yani ağlı çocuklar aldığını cihat edelim derdi. Bu da gelindi. Müşrikler daha önce oraya gelmişler. Beyaz Almanistan madedleri ordunun arkasını Uğudan'a verdi Peygamber'si çünkü düşman kuvvetleri 3 kat hatta 4 katına fazla idiler düşman kuvvetleri bir çevirme hareketi olmasın arkadan diye arkasını Peygamber'in Uğudan'a verdi yalnız sol tarafta bir vadi vardı tepe yanında bir geçit adı da Aynenin Geçir deniyor Geçir'in ismiyle de. Ufak bir tepe. Tepecik aradı. Tepe duruyor böyle. Onun tabla yüksekmiş de. Şimdi daha dolmuş tarafları ama tepe duruyor yine orada. Oraya Peygamber Aleyhisselam Maddiyetleri okçu yerleştirdi. Abla bin Cübeyr denen sahabenin başkanlığında 50 okçu olup yerleştirdi tepeye. Yani soldan düşman bizi çevirmesin diye. Onlara peygamber kesin teminatı emri oldu. Savaş ne olursa olsun. Sıfır ayrılmanı derler Savaş başlayınca e, Müslümanlar, sahabeler hepsi Allah'a olsun. Tabi Allah için olan bir savaş bu. Kızı savaşa girdiler. Bir anda düşman oluştu bozuldu. Oraya çöktü. Düşman bozuldu. Bozulmuş düşman ordusu, ordusu ilk okçuların bazıları bak düşman bozuldu artık. Artık savaş kazanıldı. Biz burada durmayalım biz burada. Başta kalsın abla bin Cübeyr. Hayır. Bize Resulullah ayrılmaya emir verdi bize. Ona emir gelmeyince. Fakat dinemediler. Ancak gidip iş orada kaldı. Okçudan ok ayrılınca Halbim Velid. O zaman karşı tarafta. Sonra İslam karşılığı oldu ama o anda, o savaşta o da İslam karşılıklı o zamanlar. böyle. 200 tane suvarın komutanı, sağ komutanı düşüklerin hem arkadan çevirme yaptı, arkadan çevirme yapınca birdenbire İslam ordusu iki atış arasında kalınca bir kargaşa oldu, şaşırma oldu kimseyi tanımıyor. İşte bu karakaşada Müslümanlar zafere elde etmişken Aksana döndü. Aksana döndü. Bir müşrik vardı. Adı İbn Kami, Aden'e bir kafir. Azılı müşrik. Peygamberinde azıl düşmanı Peygamberimizin de Altına binip bir atıldı. Ya o ya ben diye yani Ya Muhammed'i öldüreceğim ya öleceğim diye. Yani şirk adına küfür adına bir sanki fedalik ediyor. Kafir tabi. Peygamber'e saldırma geliyor. Peygamber'in de yana yanabaşlığında hadreti Musa bin Umeyr vardı. Musa bin Umeyr Radhan Hazretleri. Bu isim tabi önemli bir isim. Çünkü Medine'nin muallimi İslam Öztüsü ki buydu. Muzaltı. Aslında Muzal de zır giyince çok beğendi peygamberimize. Yani ana bir fark ayırırım çok zor aralarında. O kadar peygamberimize benzermiş zır giydiği zaman. Bu savaşında peygambeniz de zırhlı, aslında Musab da zırhlı. Zırh giymiş. Böyle. Zırh ne yapıyor? Bir çelik, demir oluyor, çelik oluyor, yeleşekli, miğfer oluyor. <gülüyor> Kılıçlara karşı bir koruma oluyor tabi. O karşı koruma olmuş kendisini. Aslında Musab da elinde, sağ elinde sancak vardı. savaşırken bu İbn-i denen müşrik kafir Musab'ı görünce onu Peygamber'in zannetti. Onu zannetti. Ve peygamberi öldürmek amacı ile Musab'a saldırdı. Bir kılıç vurdu. Musab'ın sağ eli kesildi. Dıştan i̇şte aşağı kesildi. Azı Musab soyunu aldı, sancı aldı. Yani kan tabi boşuna akıyor Kan. Yeralım diye geri dönmüyor. Sahilde tamamen, el tamamen kesildi. Yani muazzam kan boşanıyor. Sonra sancağı aldı. Yine tekbirle sabah tam ederken aynı kafir adım sabahın soluna bu sefer bir kılıç vurdu. sonunda kesti. İki palı sarısının sancağını aldı. Bir defa başına kılıç denk geldi. Düştü orada. Yani peygamberimizin yerine kurban Şehit olmadı. Ne muhtemelen hata. Allah'a zıstığından muhtemelen haber edeceğim. Muhtemel edeceğim. Hazreti Musab Mekke'ye mükerimede genç yaşında Müslüman olmuş Mekke'ye mükerimede. Ailesi zengin de ailesi. Çok rafak yaşıyordu. Öyle lüks yaşıyordu. Bir de ailelerinden çok sevilen yani Türkçe'mizden nazlı büyüdü kendisi. Ben, nazlı bir büyüdü. İslam genelinde çok çilek çekti. Bakın sonuç şu tabi. Tabi hayatım geçmeyen fazla konu uzamasın diye. Sonuç şu muhteremler. Uğut'ta şehit olduğu zamanlar onu saracak evinde bir bez bulunmadı. Bırakın özel kefeni. Yani bir bez bulmuş evinde. Yani evinde bir bırakır halım da evinde bir bez parçası yokmuş evinde. Evin taradılar. Tam takı kupkuru evi. Ne oldu bu sefer? Bunların parçalarla başörtüsün ayakları çıplak kalıyor. Bu şekilde ot konu Bu İbn-i denen kafir hazr Musab'ı şık şey edince Peygamber'i öldürdüm zannediyor kendisi inancına göre. Çok gururlu tabi seviniyor. Ebu Süfyan'a gitti. O başkomutan müşrik o zaman. Bağırdı karşı Ebu Süfyan. Müjde. Ne oldu? Ben Muhammed'i öldürdüm. Dedi. Bu haber tabi bu tabi darbe alan. Duyulu e, müşrikler sevinirken Müslümanlar tabii bir şok etkisi yaptı tabii bu. Yani peygamberimiz öldürülmüş diye. Yani artık peygamberin hayatı ne yapalım sahabeler bu sefer. Bir şok oldular sahabeler. Bir morale çöktü. Her akıl çöktü sahabeler. Artık savaş sağlayacak halleri kaldı sahabelerin. Bunun üzerine Hazreti Enes'in amacası vardır. Enes bir Nadr diye. O zat Bedir savaşında bulunamamıştı. Bedir şehitlerinin sahabını öğrenince içi yandı, yandı, yandı. Hep Allah dua etti. Ya Rabbim ne olur? Yine bir savaş olsun müşteride ben savaşa şehit olayım Ya Rabbim. Ve bu, o da bu Uğut'a tabi vardı kendisine. O yüksesize bağırdı. Arkadaşlar, Müslümanlar... Eğer Muhammed öldüyse, Aleyhisselam adetleri... O'nun Rabbi hayır-ı Biz Allah için cihat ediyoruz. Size bir gevşesi gelmesin, cihat edelim deyince... Bunun sözü etkili oldu... Bu sefer sahabelerine yine bir cesaret geldi. Yani kendilerine geldiler sahabeler. Yine tabi savaşla başladılar. O anda yine sahabeden kâb Malik vardı. kâb Malik ki Tevbe suresinin sonlarında ismi geçen, ismi değil yani Al-Asirasi geçen üç sahabeden biri kendisi. O karşılan Peygamberimiz gördü Aleyhisselam Hazretleri'ni. Çok sevindim. Bağırdı arkadaşlar müjde, Resulullah yaşıyor. Müjde verdi. Peygamber Ve Aleyhisselam maddeyleri o zaman dalar çıktı, tepeye doğru çıktı. Eterne sabiri aldı kendisini. Savaş o anda müşriklerin zaferi durumunda. Savaş. Ama tabi Mevlam öyle diliyor ki onlar bunu kesin kazanamayacaklar. Müşriklere bir telaş geldi, bir şaşkınlık geldi, bir kararsızlık geldi kendilerine. Bunun üzerine artık işin yamını sonuna gelmişken bunlar, yani maddi açıdan seyahat olarak oturmaya gelmişken bunlar, tabii bu işini bu sona götüremediler. Allah bunların izni ve kendilerine. mekanlarını. Ebu Süfyan da merak ediyor yalnız. Ebu Süfyan o zaman müşrikli orada komutanı o anda. Sonra İslam oldu amkinizde. Ebu Süfyan merakı vardı. Acaba gerçekten Muhammed öldü mü? Ölmedi mi? Şimdi bir kuş var acaba. Amaç asıl peygamber tabii. Nebihazından bağırdı. Ey Müslümanlar! Muhammed işinize sağ mı, yaşıyor mu? Bağırdı. Peygamber'in şartı susun diye. Cevap vermedi der. Üç sever bağırdı. Müslümanlar, Muhammed yaşıyor mu, sağ mı? Cevap verilmeyince, demek ki ölmüş. Ne getirdi? Tekrar sordu. Yubi sağ mı? Yaşıyor mu Yubi Yine cevap verilmedi. Demek ki o da ölmüş. Ömer sağ mı? Yine cevap yok. Demek ki hepsi ölmüşler bunları. artı bunların başları gitmişler bunlar. Bu iş bitmiş artık. Bunu söyleyince yüzü sesle Hazreti Mehmet dayanamadı bu sefer. Yani Peygamber susun dedi ya Ali İsa Mazretleri İslam adına tepki olarak dayanamadı. Ey Ebu Süfyan ben de yaşıyorum. Ebu ülkede yaşıyor. Resulullah hayatta sahip mi? Sağ şu anda. Dedi. Dedi ki Ebu Süfyan, ya Ömer sa inandım. Demek ki ona ya yaşıyor. İnandım sana dedi. Ebu Süfyan şu dedi, Ömer, geçen yıl Bedir'de siz kazanmıştınız. Bizden çok ölen vardı. Bu sefer ölü çok fazla. Biz kazandık. Şu anda eşiziz durumda. Müsab-ı eşitiz. Asıl mı? Hayır, eşidir değil ya Ebu Süfyan. Ölüleriniz cehennemde. Cennette. Arada farklı farklı. Dedi ki Ebu Süfyan bu yine. O zaman de seneye Bedir'de buluşalım. Bedir'in e suğra deniyor. Bedir e yakın bir yerde, suğra bir yerde gene. Seneye orada buluşalım. Yani rövanşı alalım bu şeyin, savaşın. Yani son işi varalım bunun. Peygamber'e Ömer'e İn inşallah de. Kaslan Bahar'da İn inşallah. Yani seneye Bedir'de tek yukarı bilekecekler. Yani netice almaya çalışacaklar. O şekilde durum. Savaş cumartesi oldu Bedir Savaşı. Düşman çekip gitmeye başladı. Peygamber'e sonrasında indi Uğurt'tan tepede aşağı indi. Önce şehitler toparlandı. Yetmiş tane şehit verdik orada. Yetmiş tane şehit verdik orada. Şehitler yıkanmazlar. Yani savaşta ölen bir şehit yıkanmaz. Onun kanı mahşetemizden konacak böyle. Kanıyla eğer üzerinde fazla bir giysi varsa kalın onlar çıkarıldır. Üzerindeki giysileriyle beraber yani kanlı giyse beraber öyle onlar şey, gömülürler şehitler. Uğut şehitlerinde orada tabi üzerine fazla bir şey yok onların zaten. Yani. E, Çoğun da üsttekilerde yırtılmış kılıç darbelerinden paramparça olmuş şeylerde hepsi kanlar işe yatıyorlar orada. Maddi yönden bakıldığı zamanlar, fizik bir ölüm gibi görünüyor bu böyle. Öyle görünüyor. Hatta tabii bu haber medineyen duyuldu, yani çok şehit verderten, kadınlar koşuyorlar, kadınlar uda doğru. Medine o zaman küçük bir kasaba, küçük bir kasabadan 70 şehit örmek demektir. Evlerin çoğunun bir şey çık anlamına geliyor kadınlara koşuyorlar. Hatta Hazır Fatıma, annemiz o da geldi muhteşemler. Babama ne oldu diye böyle. Ona geldi böylece. Hastalığını karşıladı. Ya Ali babama ne oldu Rüslü? Ne o babama? Ya babama korkma sağ babama diye. Hatta Fatıma geldi. Peygamberimizin de yüzü kanamıştı. Dişi kırılmıştı. Bir müşteri taş atmıştı Peygamberimizin yüzüne. Bir atmıştı. O taş Peygamberimiz dudağını yarıdı, Dişini kırdı. Bir de o zırhın halkalara başına halkaları da iki halkası da yanına batmıştı. Hadi Fatıma anamız ağlayarak babasının peygamberlerine tabi yüzünü sıvaz adı, ona peygamberle sürdü, kanlarını sürdü arada. hadi arada. Safiye. Hadis Safiye annemiz peygamberimizin halası oluyor. O da geldi, kardeşler hamusa ne oldu diye. Hazreti da kardeşler tabii. Haziran'da şehit olmuşlar da O da haber almış ki Hamza şehit oldu diye kardeşi, öz kardeşler. Hazır Safiye artık şaşırmış. Kendini kaybetmiş. Kardeşim Hamza ne oldu? Devam buradaki oğluna Zübeyir, bir avam oldu. Zübeyir. Annenin izni verme, girme sonraya. Çukarıda bağırıp çağırmasın, sonra bozmasın diye. Oğlu çıktı Hazır Zübeyir avam. Aşkı yönbeşlerden. Anne dur. Resulullah bana emir verdi. seni sokmayacağım. Oğlum çekil önümden. Oğlum çekil. Ben kardeşlerime göreceğim. Gitmek istedi. Bak muhtememler. Zübey kılıcını çekti. Anne. Vallahi seni vururum. Kılıçla keserim. Peygamber e emir verdi. Sokma derdi bana. Bunun için sakinde ince. Zübey işte, kılıcını çekti. Gitti. Hazamda tabii şeyleri yatıyor ama mütevazlar e, burnu kesilmişti mütevazalar böyle yani kadına yatışıyor kadınlar hiç başlamak 20 tane kadın gelmişti oraya intikam almak için Hazamızdan burnu kesilmiş kolatere kesilmişti karnı yarılmıştı böyle bütün işler çıkmıştı tabi yatıyor orada yatıyor yani görünüş görünüm çok feci bir de işin ve biliyorum, yüzü var. Manevi yüzü var. Ruhsal yüzü var. Tabi ruhlar bir anda cenneti bulduruz. O gün işte tabi fazla imam ayıntılarına tabi Uhud Harbi'ne buhteremler. İslam ikinci büyük meden var bir İslam'ın. Yani orada şehit olanlar birbirine şehit olanlar. İslamiyet'e kadar gelsin de şehit oldular bunlar. Hepsi Allah olsun. Şehitler yıkanmadan cehennetine kılındı. Ve bunlar mazara gömüldü. Yani üç 5 şey böyle karmaşık böyle öyle gömüldü bunlar. O gün cumartesi Medine'ye dönüldü. Dönüldü ama e, sahabelerin tabi kalanların da hepsi yaralı ama. Her biri yaralı. O savaşta savaşla içecek. Içe, kılç ok. Hepsi yaralı bunlar da. Gittiler tabi evlerine o günkü imkanlar ölçüsünde yaraları sarıldı. Merhemden sürüldü. En zor yara ok yarası. Evet, ok yarası Ok, ok. Ok, ucu sivri ama balık oltası gibi dişleri var böyle şey. Yani girerken giriyor, çıkarken çıkmıyor, parçalıyor böyle. O zamanlar yaralı hastaneye götürülmüyor. Değerliler. İğne olup uyuşturulmuyor. Ok üzerinde eve götürülmüş ya tabii. Ok ne yap? Ok birdenbire çekiliyor. O birine çekilince parçalarak çıkıyor falan, muazzam bir yaratı, derin yara, yara işte. Bugünkü O imkanlarla, yani doğal bitkilerle, berhemlerle, bunlar tabii, ilaçlandı, sarıldı bunlar, yorgunluk, bitkinlik, bazen de 20-30 sene yara ama omuza yaralanmış, parmağı kopmuş, şu olmuş, ayağına okurmuş. 30 yara bazılarında, ar bunlar, eline gittiler. Ertesi gününde tabi ancak öküye dalmışlar. Böyle. Hiç uyuyamamışlar. Izra arızlarından. sen peygamber gel aleyhissam hazretlerine Ya Muhammed Ebu Süfyan Mekke yolunda rehaveden bir yer vardır. Rehaden bir me me mekan oraya gelince bir yani e, müşrik ordusu güya akılları başına gelmiş onlara. Diyorlar kişi işte birbirine bunlar ne yaptık biz diyorlar. E işte kazanmışken Müslümanlar üzerine üstünü sağlamışken işte bitirirdik. Diyorlar yani tek Müslüman kalmazdı. Orada Medine'ye girerdik. Bütün kadınları esir alırdık. Bu biterdi. Bunu ne yapmadık? Oraya gelince iş mi oluyorlar? Bunun üzerine revha denen yerden geriye dönüp Medine diyor bunlar. Oradan. Toplanıyorlar. Jeb-i Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed. Allah'a saadet edelim. Durun böyle böyle. Haber verin hesabına Toplanın. Onlara karşı mı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden hirini, Seci gür olanı çıkardı. Başlığı meydan sonra bağırmaya. Yükselerler çıkıyor. taraslar çıkıyor. Başlıyor. Dün kimler u bulunmuşsa yalnız onlardan kim gelmek ister, gönül gelmek isterse toplansınlar. düşmana karşı çıkacağız. Öyle bir emri. Dün uhta bulunanlar. Pazar günü bulunanlar. Cumaşı bulunanlar o gün pazar. E Sahabelerden bazıları bitkin bir halde yarı baygın gibi dalmışlar. Hanım uyandırıyor. Kalk kalk. Bak Resulullah davet ediyor sizleri. Yatma yatma bak. Biz davet ediyor şey. Yaralılar böyle. Ayaklara basamayanlar, topallayanlar ayağı kesip olanlar böyle. Kulu sakın olanlar. Bunlar toplananlar 72 çıkabildi. Öyle çıkamadı böyle. Bu 70'in de her biri daha yaralı. Çıktılar böyle. İşte ayet-i buradan başlayayım inşallah. Aslı konu buradan zaten böyle. Ali İmran ayet 172'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine tevrille Ellezine şu Müslümanlar şu şu insanlar İstecivâb-ı ve Resûlü Allah'ın davetine, resim daveti icap ettiler. Minbâd-i mâ esâ kar Bak, burası minbâd-i mâ kar O kadar kar yar anlamına geliyor. Her biri yaralı olduğu halde, derin yaralar, ok yaraları, kıyış yaraları, müzak yaraları olduğu halde Açsızsız oldukları halde... Ne yaptı bunlar? Allah'ın davetine, peygamın davetine... icabeten toplantılar bunlar. Hazreti Cabir geldi. Cabir. En sağdan. Ablan oğlu Hazreti Cabir. O Beydir-i Uğur savaşında... bulunamamıştı kendisi. Ki, emri... Yalnız... Dün Uğut'ta bulunanlar gelecekler. Ben öyle istiyor. Ben öyle istiyor. Dedi ya bunlar yaralı. Ne yapacak bunlar yaralı bunlar? Burada Allah arada Hadi Cabir geldi koşarak ağlayarak. Gençti kendisi de. Allah'a razı olsun. Ya Allah Dün Uğut'a bulunamadım. Ama şuncu bulunamadım ya Resulallah. Babam diyor ki bana gece... Babam beni gece çağırdı babam diyor. Yani Perşim Cumaya'ya bağlayan gece babası bunu kaldırıyor. Cabir, Cabir uyuyor musun oğlum? Uyuyor baba. Gel oğlum buraya. Geliyor. Bak yavrum, yarın bir şey orada Savaş olacak. öyle şehit olacağım yavrum orada. Hanra bunu gösterdi şu anda böyle. İlk kademede ben şehit olacağım. O şehit tadını ben şu an tattım. Yani şehit olmadan... ...o şehitin ruhsayı ben tattım şu anda yavrum. O kadar mutluyum ki şu anda. Yani sabah olsa da... ...gün gelse de şehit olduysem. Ama yavrum... ...sen bu savaşa gelme yavrum. Ne evet. oldu? Bak annen yok. Annesi ölmüştü. Kız kardeşlerim var. Yedi tane kız kardeşi vardı. Tek olan oğlan bir. ...bak yavrum... ...yedi tane kız kardeşim var... Senin bir şey olursa, kimse kimsi yokuna başka kalacak onlar. Sen yan başına kal yavrum. Sen bu savaşa katılma yavrum. Onu ilgilen. Hatta biraz da borcu varmış kendisinin. Yavrum benim borcuna var. Şey i̇şte sen filan hurmamını satarsın, onu ödersin. Atiye diye. Yarısı diye hadi hacı abi diye. Ben bana böyle böyle söyledi. On dün savaşta bulunamadım. Ama bugün de gelemezsem artık ben yanarım ya Allah. Allah yolunda biraz da peygamberler yaptığın cihat. Namaz ona gibi Bir Peygamber kılan namaz başka muhtemelen değil mi Peygamber yaptığın hac başka, peygamber yaptığın cihat da başka. Peygamber bulunduğu bir yer. Onun için peygamber izin verdi kendisine. İzin İzin verdi. İşte ben ne yapıyor? Bu 70 kişi hakkında ayet nazil oldu. Mimbadin ma asabehumul karh. Karh. Her biride yer olduğu halde. 70 kişi kim ayağına basamıyor ve biri koltuna alıyor. Hatta kiran sütünü aldılar. Diğeri de ola ola verecek. Yani işte. Ola ola la çıkma başladılar. Ve terec azim. Diliz azim ve takav ecrun azim. Bunlardan ki ehsenü insan. En güzel şekilde bu davete gelenler. Ve takav. Ve takva olanlar bunlar için vardır. Ecrun azimün. Ecir, mükafat. Şefafdır. Ne kadar azim, azim. Yani Allah katında büyük. Kula geldi müteremler. Ki Allah buna azı, azamet diyor evvela. Allah böyle buyuruyor. Bunlar böyle şefaflar mı lan buyurdu? Peki savaş oldu mu Düşman kuvvetleri. 3000 bin, kişi bin, kişi yani bin kişiye yakın. 30 taneci geberdi. 3000 bin kişiler idi bunlar. Yani düşman ordusu 3000 kişiye yakın. sayısı olarak böyle. Çoğu zırhlı, atlı, develi. Yani üstüne bak 70 kişi ki çoğu kolunda kalacak hali yok. Yani durma hali yok bunların da. Bunlar savaşçı savaşabilir mi bunlar böyle? Tabi madde olarak savaşamazlar bunlar. Bu peygamberler bunlar çıktılar Medine'den. Aşağı yukarı sekiz milka gittiler. Bir mevkiye geldiler. Oradan uzağa kavramışlarından biri geçmiş oradan. Adı Mabe'den bir kişi. kendi müşrik o anda ama. O ana kendim müşrik. O da oradan geçiyor. Geçerken Peygamberin sahabeleri gördü orada. Kendine müşri mekki gidiyormuş. Fakat o da İslam'a geldi. O anda müşrik Müslüman değil ama demek ki gönlü İslam'a ısınmış ondan belirliymiş şu anda. Peygamber'in geldi. Peygamber'in de tazide bulundu. Yani Uğut'ta onlar olmadan için peygamberimiz Bu Oradan geçti gitti. Yolda Ebu Süfyan'ın oradan rastladı. Refa denen makamda. Onun azını yapmışlar, artık geri dönün dönüşe başlamak üzere, beni gelmek üzere. Allah Teala bu müşrik yok Dedi ki, bu muhabbete müşrik Ebu Süfyan'a. Ebu Süfyan, alplerin başına topla. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu? Yolda Muhammed'i gördüm. Orusunu gördüm. Bütün bütün ayaklarımız. Bundan eten yardımlar gelmişler. Muazzam bir kavga, bir ordu. intikam işi yanıyorlar. Sakın ha sakın baktın, çıldırma, delilik yapma. Bir Tek biriniz kalmasınız. Ebu Hüseyin korkmadı. Ordu da morona bozuldu. Korktular bunlar. Gelirse de gelmek ki döndüler bunlar ben önce. Cevrançtan Peygamber bildirdi. Peygamber buradaki eshabım Esta, Allah hepimizden razı oldu. Hepinize ecri azın. Yani öyle bir ecir, öyle bir derece, ve bir sevap ki kudun akı ermez yani. Neden? Allah buna ecri azın diyor. Öyle makamlar bunlara, verili bunlara. Demek ki Allah yolunda güç koşullarda hepsi yarıldı. Hepsi hasta. Hepsi dermansız. Aç karınlar, aç karınlar. böyle. Uykusuz da O durumda tabi bundan bizden bir şey çıkarmamız gerekiyor. Kendimize muhtemeler. Bundan. Bizler biraz zövgün olduk mu ibadete hemen bir gevşeme başlayabiliriz. Bir parmağımız yaralansa da ona bir yara bantı sarsak, absarırken uf muf bak. ya birkaç parmağımıza bir şey olsa, yani bir kolumuz sarılsa olsa elimiz ayağımız biraz bükülüm, bükülmese absalma, üçünü müthedemler. Hadi sonra kaza ederim. Yani ibret Evet, cennet ucuz değil. Allah'ın izası ucuz değil. Mi? Öyle bir şartlarda öyle bir şartta yani kalk dediği namazı kıl çok kolay. Tamam ağır yaralı. Her tarafa sarıdık içerisinde. Çok ayağa eğilip görünmüyor. Kolda görünmüyor. Kalk <gülüyor> namazı kıl kolay. Ama kalk düşmanla savaşacaksın o durumda. Bir yol yürüyüşle bak kendilerine. İşte tabi bundan bir pay almamız bizim de Kişi salmamızda muhtemeler gerekir tabi. Şimdi gelelim Ebü Sübyan demişti ya gelecek yıl Bedir-i buluşalım diye. Yani orada savaş artık sonuçlar olsun. Ya güçlü orası gitsin silinsin ya İslam bir silinsin diye. Peygamber Emri Hasbun Ömer orada ne demişti? İnşa Allah demişti. Şimdi tabii sene oldu. Uzlaşma'nın senesi oldu. Peygamber Efendimiz'le bulduk hesabına yine hesabım böyle bir vaadim vardı, bir vaadimiz vardı. Ebüs Süheyni Bedire kadar gelecek. Yani o şöyle konuşuldu. Çık onu oraya kadar. Toplanın bakalım. Aşağı kadar 1500 kadar sahabe-i kiram toplandılar. O zaman özel bir ordu yok devletin. Gönüllü. Her orduya katılan da kendi imkanlarıyla orduya katılıyor. Kırıcı da kendi alacak, zürünü kendi alacak alabilirse her şey kendilerinden. Ancak bazı zengin olan Müslümanlar bunlara yardım ediyor maddi ediyorlar bunlara da. Savaşta bir gönüllü olacaklar. Aşır yukarı 15 kadar sahib toplumun sahabeler toplandılar, bediye emirine verede. Karşı tarafta şimdi Ebû Süfyan, Mekke'ye daha büyük kalabalık bediye emirinden, bir de etraf müşrik kabilere var, ondan da adam toplamışlar, paylaşımlara el toplamışlar, büyük bir orada o da. Ama Allah onu kalbi korku verdi vakıf terine Onların hakkında korku verdi Mevla'nın böyle işi. Mekke'den çıkmışken, az çıkmışken işler bir moral bakı çöktü, psikolojik olarak bir işin çöktü. Korku baktı, herkese korku var. Onu korku verdi Mevla O anda batık ki Ebu Süfyan, Mekke'den biri Medine'ye gidiyor. Nu'im denen bir kişi. O zaman Müslüman değil kendisi de. Müşrik. O anda Müslüman diyorlar. O da Müşrik anında. Nuhal bin Mesut denen kişi Mekke'de Medine gidiyor. Ebu Süfyan bunu çağırdı şimdi. Tanıyor. Nuhal gel bakalım buraya. Geldi. Tabi onların savaşızlığını gördü kendisi gördü dedi ki Nuhayma Ebu Süfyan sen şimdi Medine'den geçecek yolu Medine değil oradan yolu geçiyor. Medine o Muhammed'i gör, onları gör. Onlara de ki Mekkeliler çok büyük güçle yola çıkmışlar. Muazzam bir güçle görmüşler. Ucu bucu görünmüyor. Onlara savaşı bu Bu şafak için diye Onlara caydır. Çünkü onlar bir bir sözleşmemiz var geçen yıl. Bütün bunu çevre kabirabını biliyorlar. Onlar bedirü sıraya gelebi gitmezsek, o zaman bize kurtu derler. Maksat onlara çıkmasınlar Medine'den. Ona koyukut. Eğer bunu başarırsan, sana on deve vereceğim, ama yüklü deve. Erzak yüklü. 10 tane deveyi sana vereceğim. Eğer Muhammed'i Müslümanları Medine tabirlesen, bunu başlayabilirsen, 10 deve sana vereceğim, erza yüklü deve. E, Tabi fakir bir kişi, işte, 10 tane deve de erza yüklü. O zaman çok rızık, gıda çok dar, kıtır mezamlar var. Bu sevinerek hız hızlı hızlı geldi, bahtı gördü sahabeleri. Hazlanmış sahabeler, binberçisi kişi, medyanına çıkmak üzereler. Tekandasıyla başlar isim Gel ya Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu, ne yapıyoruz? Ama sakın ha bak. Bak geçen sene Ebu Süleyman buraya geldi. O bu kadar ölü verdiniz. Onlara başaramadınız. Eğer şimdi giderseniz onu ayağına bir risal kalmazsınız. Artık elinden gelene bırakmadı. Ağzına gelene bırakmadı. partiye verdi. Yumdu a gözünü ağzı açtığını atı böyle. Böyle koktu orası bunlar yüksek sesle. Derden bize bunu buyuruyor şu hanımlar. Ellezine kalühümün nasih. Ellezine kalühümün nasih. Ellezine o çıkan sahabeler 15 küçük sahabe. Kara dedi. Leyhim onlara en nasih Arapçada nas insanın çoğulu. Tekil insan. Arapçada tekil insandır. Bunun çoğulu nas'tır. Kur'an'a geçerim. Çok geçer. Ya ayyun nasu diye. E insanlar anlamaya geliyor. Şimdi burada biraz buraya ki, bakınız. Burada bir incelik var. Onun için bunda biraz duruyor mu kelimenin üzerinde? Ellezzine kâlelahum. Onlara sab dedik kim dedi? Ennası, burada çoğul geliyor. Halbuki söyleyen tekil. Nuhayim kişi kişiye böyle şey. Demek ki onun yaptığı tahribat, bozuculuk, bir toplam bedel. Beda burada. Beda burada böyle buyuruyor. Ne diyor şimdi Nuhayim onlara? İnnen nase kad ceme uleyküm İnnen nase o insanlar. Burada nase tabii geliyor. Yani müşrikler. Leküm, sizin toptan bir araya geldiler. Büyük bir ordu, birleşti geldi. Fahşeyhüm adam korkun. Dağılın gidin. Onlar savaşamazdınız. savaşamazsınız. Hemen Peygamber şöyle buyurdu. Eshabına. Eshabı. Kimse gelmese bile vallahi billahi ben tefek edeceğim. Hemen tabi Hesabın her birisi birden Bunlar Ne oldu bunlar? Fezadehüm imanen. Fezadehüm ziyadeleşti kuvvetlendi. Hangi açıdan? İmanen, iman daha kuvvetlendi olanlar. Yani bir olumsuzluk var burada. Bir güçsüzlük var. Karşı çok güçlü deniyor bunlara. Zaten geçen yılda gördüler Uhud'da. Onların gücünü gördüler. Bu kadar şehit yarılı verildi arada. Bunu gördüler. E bu yıl daha bir yurdu geliyor buraya, buraya geliyor. Durun böyleken ne oldu bunlar? Korku yerine, korku yerine velam biliyor. Fazad-ehüm Bu iman, ...den yani üstüne geliyor temizleniyor bu Arapçada. Yani o, o yönden iman daha kuvvetliydi bunların. Bu artikelmere göre iman demek ki zayıflıyor. İman kuvvetleniyor. Sayısal değil de kimye deniyor buna. Sayısal değil. Yani imanın şartları belirli. bir olmasın iman gider tabi. İman sesi belli. Ama imanın oluşumu kuvvetleniyor. Nasıl kuvvetlendi? Vekalu cevap şu olur. <gülüyor> derler. Hasbine Allah'ı ve ni'mel veki. Hasbine Allah. Allah bize yeter. Yani sayısal üstünlük, kız süre üstünlüğü, hep başbunlar böylece. Şey. İmanları kuvvetlenince kişi öyle bir noktaya geliyor muhteremler. ya yani buna manevatta fenafillah denir. Fenafillah herkese bilmemaz makamları böyle. Bu sahibi makamı tabi. Yani o anda kul o noktaya gelir ki yani bir Allah bir herhalde. Başka aradan esbab gider. esbab sebepler. Yağmurdur, doludur, kıştır, silahtır, şudur, budur. Hep çıkar bunlar. Şey. İman kuvvet kul ku fena fillah denen hale gelince, bir Allah-u Teala gider. Şey. Öyle bilir ki allah Teala'yı, Allah birdir, rabb Alemin'dir, Mülk O'nundur. Her şeyden denetimi kesin emri altında. Yani bir zerre kımum Allah izni vermez. şükür. gelir kul. Şimdi meram imanları bir kuvvetlendi. E derler, Allah Allahu Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil. Ve ni'men ne güzel. El ne güzel vekildir. Vekil burada fiil ve'sinde isme furun mevkul anlamında yani güvenilen Dayanılan Allah. Ne güzel Rabbimiz var. Bizden dayandık. O bize yeter. Hadeşer'de geliyor. Hadeşer Buhari'de var. Zülh Aleyhisselam Hazretleri. Bunu ilk söyleyen İbrahim Aleyhisselam olmuştu. Hasbine Allah'ı. İlk söyleyen. Ateşi atlığı zamanlar. Bancınlık'ta. Biliyorsunuz konu. Girmeyin tabi konuya. Meretler'e geldi. Sanı Cevbi geldi. İbrahim, kurtarayım mı seni? işine bak Allah'a dua et. Allah beni görüyor biliyor. Bunu söylüyor İbrahim Aleyhisselam. Hasbi Allah dedi o. Allah bana yeter. Hasbi Allah tekil oluyor. Allah bana yeter. Has binalı olunca oluyor. Allah bize git anlamına geliyor. İkinci bunu söyleyen Peygamber'in eshabı muhtemeleni dar bir zamanda. Bunu da çok söylememiz gerekiyor. Peki sonra ne oldu ki? Savaş oldu mu yine burada muhteremler? Tabi ona bakalım inşallah. İslam orası tabi Eshab-ı Kiram'ın hiçbirinde bir endişe gevşeme, kaygı olmadı. İmanlara kuvvet Allah diye yandı. Böyle. Allah tam teşhimin tebek hiçbir şey gözleri görmeden bunlar bedir sure geldiler. Bu Burası bir suyu olan bir yerdi. Orada her yıl aynı mevsimde panayır kurulurdu orada. Bir hafta devam ederiz. Sekiz gün devam eder panayır. Kurulurdu oraya. Peygamberimiz ve sahabılara gittiler. Tabi müşriklerine gelemediler. Gelemediler. Bu da onların içine bir çöküntü oldu. Yani Mekkeler'e korktular. Çünkü Arapya orasında bütün kabi arasında Mekkeler'in bir saygınlığı vardı Kabe şehri olduğu için. Bilhassa Ebre ordusu Fil ordusu Arap oldan sonra İslam karşısında onların bu korkup gelememeleri İslam için bir, elhamdülillah bir zafer oldu orada. Etrafta Müslüman karşı bir gönlümde meylet İslam'a karşı millet oradan. Mevla şimdi bize bunu sonucunu fen kalebu peygamberi e gittiler Bedir suraya orada sekiz gün kaldılar döndüren oradan minallahi bin nimeti minallahu Allah'a nimet döndüler ve, ve fazil ve Allah'ın fazil lem yemse sümsü'ün bunlar bir zarar dokunmadı yani savaş olmadı, yaralanmadılar öden almak işlerinde. Burada nimet ve faldilille faldil geçiyor orada. Kerem. Orada panayır kudu işin oraya mal getiriyor satılıyordu. Alınıyor oradan böyle işe. Müslümanlar yanında malları vardı. Bunlar malını sattılar. Mekliniler gelmeyince, otardan gelmeyince bunlar malı daha değerlendi oradan. Mal değerlendi. Mallar çabuk sattılar bunları. Karatiler. Bir de gelen mal, dünyada arz talep vardır. Arz edilen piyasadakilerin mal, et talepten fazla olunca ne oldu? Piyasa düştü bu sefer. Ne yaptı? Sabir elhamdülillah malları değerlendi. Ya e bunlar aldım, mal ucuz mal oldu bunlar. Ve lan görüyor, beni emretimiz Allah'ı, Allah'ın döndüler ve falin Allah'ın fazileti. Bu nedir? Malevi. Kazanç, Allah'ın rızası muhtemeliler. Bir de bunlara lem yem ses süm sümü hiçbir şeye dokunmadı bunlara. Yer yani alınmak yok, karamak yok, ölmek yok. Ülvan Allah Allah'ın rızası tabi olabilir. Allah razı bunlarda. Züfe azim vallahi züfe azim Allah'ın fazlası sahibidir. İşte muhtemel cemaatimiz demek ki insan güç şartlarda Güç şartlarda. Böyle Allah yolunda gevşemese, bir adım atmasa, işte ben bu aşamdan bir rahatsızım böyle, böyle ya demezsin insan böylece. Buna eci sevabı daha fazla oluyor. yine Tarih-i